443 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in sahabeleri savaşa gitmek isteyenlere yardıma teşvik etmesi, evet, Cabir bin Abdullah şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber savaşa gitmek istediğinde, Ey muhacir ve ensar, sizin kardeşlerinizden bir kısmı vardır ki, onların ne malı, ne de yardım edecek akrabaları vardır, her biriniz onlardan iki veya üç kişiyi yanına alsın, çünkü hiçbirimiz, onlardan daha çok binme hakkına sahip değildir, dedi, bunun üzerine ben iki veya üç kişiyi yanıma aldım, ben ne kadar biniyorsam, her birini de o kadar bindiriyordum.